Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın. Günaydın Ali Bey. Günaydın Can. Günaydın Ali Bey. Evet, gezi, ayaklanması ya da direnişi diye adlandırabileceğimiz olaylar üçüncü haftasında geride bıraktı ve devam ediyor. Bu daha başlangıç diye bağırıyorlar. Öte yandan da e, hükümetin de e, pek e, şey yapmaya, bu bunlardan herhangi bir ders çıkartmaya niyeti olmadığı gibi bir görüntü de var ve Başbakan birbiri ardından hafta sonları mitingler düzenliyor Türkiye'nin çeşitli taraflarında ve çok şey bir dil kullandığı da gözden kaçmıyor. Yani tabi siz bir dil ne diyorsunuz? Ee, önünde iki seçenek e, vardı. Daha önceki e, haftalarda da konuştuğumuz gibi <gülüyor> yani e, uzlaşmacı bir e, dil kullanıp e, meseleyi e, o haliyle e, kavrayabilirdi. E, ya da çok sertlik yanlısı bir politika seçebilirdi. E, sertlik yanlısı politikayı seçti. Ama yani e, bunun e, getirdikleri ve götürdüklerini de önümüzdeki dönemde göreceğiz. E, çünkü e, genelde başbakan ve AK Parti e, ve başbakan çevresinde e, ona akıl verenler e, belli konularda Belli dönemlerde e, Polarizasyonun e, Partinin e, Oylarını artırdığını ileri sürerlerdi Bugüne kadar e, bunun örneklerine Tanık olduk e, Türkiye'de e, herhangi bir sosyal ve siyasal Meselede e, Ortalığı gerginleştirmek e, Arap Partinin Oylarını e, artırdığına dair Bir düşünce var e, bunun örneklerini e, kendi şeylerinde yaşadılar yani örneğin e, Kürt meselesinde polarizasyon e, dönemleri oldu e, bu şeyi tekniği diyeyim artık e, iktidar e, kullanılan bir iktidar başbakan kullanan bir başbakan aynı zamanda e, işte e, Cumhuriyet Halk Partisi'yle e, keskin dili kullanmak e, öyle bir polarizasyon aynı zamanda e, bunlar kendisine yarayan e, konular olarak e, karşımıza çıktı. Ama e, bu sefer e, ya da e, yani geçmişe baktığımızda iktidarın e, askeri vesayetin kıskacında olduğu işte, Cumhuriyet Litingleri gibi kutuplaşmalar e, bütün bunlar, vesayetin tüm unsurlarıyla yaşanan kutuplaşmalar e, oylarını artıran bir pozisyonu taşıdı AK gibi ve liderini. E, şimdi bu meseleyi Böyle algılamaları bu, bu, ya, Özetle şunu söylemek istiyorum Aynı <gülüyor> Şekilde bir çizgi izliyorlar Yani başbakan Başka memleket sorunları yokmuş Suriye sınırındaki durum Sanki Böyle bir iç savaşın eşiğinde bulunan Bir ülke değilmişçesine iktisadi çalkantıların Hat noktaya vardığı Bir dünya Türkiye etkilediği bir ortamda e, Kürt çözümü çalışmalarının e, neredeyse e, bu haftanın perspektifine bağlı olarak şekilleneceği bir ortamda e, sürekli e, e, alanına çevirdi ülkeyi. E, bunun temel şeyi e, yani kendi o tabanıyla e, gezi şeyi arasında bir e, me, mesafe koymak, bir tahkimat yapmaya dönük bir çaba içerisine girdi. Bu da yani bu, bu polarizasyon, bu provokatif değil. Bu sertleşme aslında e, uçurum yaratıyor ve bu uçurum ama bu sefer farklı. Yani karşısındaki e, grup ne e, pekala ceket çizgisi ne Kemalist, Ulusalcı, vesaireci bir yapı ne karşıdaki Cumhuriyet mitinglerini düzenleyen bir çizgi bunu farkında değil. Dolayısıyla kendisine kazanacağını düşündüğü, o e, başından beri uyguladığı sertleşmenin e, önündeki seçimlerde kendisine yarar getireceğini düşünenler bu sefer büyük bir yanılgıcı. Aslında kendileri de bence farklı. E, bu meselenin farklı olduğunu e, görenler yok değil. Yani karşıda askeri, risayet, ulusalcı, kemalist, Sizler, e, o, e, elbette var o e, toplam bloğun içerisinde ama bu sefer farklı. Bu e, Onlar da var ama bu sefer farklı. Dolayısıyla karşıda bir 27 Nisan 28 Şubat varmışçası da hareket ediyor farkındaysanız. İşte karşı ne diyor? Milli iradeye saygı mitingi. Kimsenin o iradenin o sonuca saygısızlık ettiği yok ki o son çatalar yapılanlar saygısızlık. Yani e, dolayısıyla e, Erdoğan ve e, beraberinde ki çevrenin 7 sonrası kurduğu strateji gerçekten e, yanlış bir strateji ve bu kendilerinin işte bu cami ve içki kullanıyor değil mi? Yani kimi gizli en son dış mıcak komplo bu bir korkunun neslin olarak yani kimsenin bunu, bunu, buna aklı başını kimsenin inanması mümkün değil. Dolayısıyla hala günlük yaşam günden müdahale ediyor. Bu ne? Yüksek bir korku var geçen haftalarda söylediğim gibi bu korku 27 insanlar daha yüksek bir korku. 27 insanlar da bir e, bürokratik yapı abiyetli de alacak iktidarı değiştirecekti. Hap değildi o. Dolayısıyla o daha kabul edilebilirdi e, Türkiye'de ziyati İslam'dan türevlendiğine e, eklenen hareketler açısından. Dolayısıyla bu, bu çok çeşitli bir korku. Yermişlerinde yani bu korkulu korku maalesef yeni korkulanla besleniyor ve stratejide yanlış bir şekilde kuruldu ve e, kullanılan İslam e, ve bundan yarar umma elbette çok yüksek insan e, insan çağırıyor ama bunda temel amaç ben bu aradığını koruyayım burada burayı e, bir çözülme olmasın. Burada masif bir karakteri sürdürmeye geldi edeyim ama farkında olmadığı gerçekten e, gelen tepkimin karşı da bulunan kütlenin farklı bir yapı olduğunu çözemedikleri için yanlış bir e, eski stratejiyle polarizasyonla. Anlamda, e, bu iradeye saygı mitingleri e, tamamen korkunun bakılmış cumhuriyet mitinglerini beraber 2003'ten bu yana program yapıyoruz ne evet. hocam, yani cumhuriyet mitinglerine ne karşı cumhuriyet mitingleri neydi iradeye karşıydı diyor ki ben istemiyordum size o yüzde 34'ü yetiştireceği cumhurbaşkanı seçimdi bunun karşısında bir de miting yapmamıştır e, AK Parti ama gezi öyle bir şey ki 15 yılda geziye karşı miting yapmaya kalktı. Bu da korkunun ne kadar büyük olduğunu gösteren dolar. Tepkinin ne kadar farklı olduğunu da idrak edememenin daha ayrıca bir göstergesidir. Yani bir manşet atılacaksa bugün son 10 yılda yaşadığımız AK Parti'ye karşı konuşmuşunun bu sefer farklı demek en doğru olanıdır. Dolayısıyla bu farkı hayır, sadece AK Parti anlamadı diye şey yapmamak lazım. Bence Cumhuriyet Halk Partisi, diğer muhalefet partilerinin de bu seferlerin, bu çıkışın farklı olduğunu tam olarak değerlendikleri kanaatinde değilim. Dolayısıyla yani bir yandan porsiyonuzda barış meselesi varken zaten bu tür bir canavar haline gelmeniz, başından beri bir iktidar neden sertleşir, bir iktidar neden korkar ee, ve bu korku ve siyaset ilişkisi, panik yani aşk, nefret ve cinlik noktasından doğru sürüklendi önce ee, sonra işte benim tabanım o tabanı uçurumu derinleştiriyor dikini sokuyor, içki camiye sokuyor, provokatif bütün dilleri kullanıyor ki kendisini şu anda topladığı kitlenin çözülmesini önlemeye çalışıyor. Tabii ama, ama bu, bu işte, tabii pardon sözünüzü kestim. Bu özellikle işte o, o camideki mesela müezzinin iki günün günlerin önemli olaylarından kahramanlarından biri insani olarak yapması gereken şeyleri yapmış olduğu apaçık ortada Yaralanan insanları zarar görmüş insanları camiye sığmaya kabul ederek ve onlara yardım etmeye çalışarak onu bile suçlayarak yapılan ciddi bir gerçeğin Burada çarptırılması. Yalan var. yalan var. Evet. Korku sertleşme canavarlaşma ve yalan. Bunlar toplam zaten işlerin İyi tahsil edilemediğini, iyi götürülemediğini ve sürecin böyle devam ederse çok daha vahim noktalara taşınabileceğini gösteriyor. Bir ay yaklaştı ve başbakan ve, e, e, adım adım Anadolu dolaşıyor yani, e, ve sürekli elinde bir mezurayla meydan açıyor. Dolayısıyla bu hal iyi bir hal değil. Bu arada bir tane yine bakanlar kurulu toplandı. Bu bakanlar kurulu da başbakan yardımcısı ile kavga ile geçti. Dolayısıyla bir baktığınızda Türkiye'nin Avrupa Birliği meselesi bugün yani bir şeylere karar e, verilme süreçlerini de baltalayan bir noktaya gidiyor. Yani başbakan insanların günlük hayatlarına müdahale ederek başlattı bu süreci günlük Türkiye yönetiminde ihmal ederek sürdürüyor. Dolayısıyla e, bu konuda yani e, işte bir yandan bir çözüm sürecine diştim. Bu hafta bir paket bekliyoruz. Değil mi? E, ama bütünüyle toplama baktığımızda Başbakan Erdoğan güvenilir olmaktan çıkmış vaziyette. Değil evet değil? yani ya, çok, çok sarsıcı şeyler vardı. Yani camide içki içtiler deyip müezzinin bile bunu yalanladığı şeyi. Yani e, fakat mesela baskın oran da çok e, Alper Görmüş'ten e, 1974'te Alper Görmüş'e verdiği bir mülakattaki sözlerini hatırlatıyor. Ben bu şehrin sadece belediye başkanı değil aynı zamanda imamıyım. İnsanların günah işlemesine engel olmak da görevlerim arasındadır dediğini e, Ne zaman hocam o Ömer Bey ne zaman söylemiş Alper'e Alper, Alper Görmüş'e? 1994'te. Büyük şey... Yani o 94'te... E, o durumdaydı onlar. Evet yani, yani onun üstünden bayağı 20 sene girişti. Yani e, tabii ki izlerini e, kolay kolay... Yani bir jenerasyonda siyasi İslam'dan muvaffakar demokrat olunamadığını da gösteriyor. E, önemli gelişmeler oldu muhakkak ama bunu... E, evet, o dönemde masaya oturmuyorlardı. E, biliyorum yani işte... E, yabancılarla e, domuz eti de vardır bizim de haberimiz olmaz diye yani çok farklıydılar onu söylemek istiyorum e, bu sözü 94 e, söylemiş olması yani, Evet, Bir diğer taraftan da 3. köprüye cinayetle deniliyordu e, aynı tarihlerde evet, evet. cinayetli yapılması cinayetti diye şimdi temelini attığı varlay vallahi ile ve Yavuz Sultan Selim adını verdiği şeyi de cinayetti diye nitelemişti büyük çelişkiler var ama yani sonuç olarak e, gerçekten bir yönetememe çeşitli, işte Owen Lord Owen'ın da e, Psykiatri dergisinde yazdığı bu kibir sendromu bir yana, e, e, o kibir sendromunun en tipik e, kriterlerinden biri olarak sayılan, e, 16 kriter var yanılmıyorsam şu anda yanımda yok ama en e, tipiklerinden bir tanesi kriterlerin, ...beceriksizlikler ardarda arda ...yani yönetememeyi gösteren... ...açıkça ortaya koyan... ...yönetememenin belirtilerini ortaya koyan... ...davranışlarda bulunmak ki... ...yani polisin baskın oranın... ...dediği gibi polisin piyano tutukladığı... ...bir durumda... ...gazetecilere hem Milliyet Gazetesi'nden... ...üç gazeteciye ayrı... ...Russia Today gazetecisine... ...su sıkan polislerden bahsediyoruz... ...Ankara'da, uluslararası... ...medyada... Ee, ve mesela bir e, Paris'te yüksek lisans öğrencisi olan Eliza Couvet 11 Haziran'da eylemcilerle polis arasında kalıyor. Sığındığı yerde SDP'nin binası çıkıyor. Dört gün terörle mücadele kalıyor ve 12 gün emniyette alıkonuyor. Şimdi anlaşılıyor ki Delizakuver Kürtçe ile ilgili bir tez yapıyormuş. Yani bir yandan Kürtlerle... barış için büyük hazırlık akil insanlarla işte çarşamba günü konuşacağım, engellenemez diyor. Bir yandan da böyle şeyler oluyor. Tam bir yani Avrupa Birliği'ne karşı gösterilen sert tavırlar çok panik yani yönetememe Sıkıntısının, evet. korkusunun olduğunu bu, açıkça bu, bu, gösteriyor. En, siyasi ve entrediktüel sermayenin bittiğiniz kıtlığını da gösteriyor. E, çünkü e, bu e, süreç bir e, zamandır. 2010 ve 11'den sonra hızla gelişti. Ne denedi? something. girmeyeceğim. Ama e, hızla e, yanlış bir teşhis gidiyor. Çünkü bu sefer farklı bir çıkış var. Onlar hala kendilerine 28 Nisan 27, 27 Nisan e, çıkışlı bir durumla karşı karşıya koydukları için yanlış yolda da ilerlediler. Ve üstüne üstlük. Yani onlardan daha fazla korktular. Çünkü 27 Nisan'da, 28 Şubat'ta e, iradeye saygı bitikleriyle de e, netim olmadı çıkmamışlardı. Şimdi e, gezinin karşısına hapide devlet çıkıyorsun ve gezinin karşısına e, güç göstericiye çıkıyorsun. Bu da korkunun e, ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Altımızdan bugün kitleler bakarak bir e, şey yapmazsınız. Kimse sizin zaten seçim zaferinize itiraz etmiyor. Seçim zaferinin sonrasındaki yaptıklarımızı itiraz ediyor. Bunu anlayamazsanız, o zaman e, gerçekten e, önümüzdeki dönemde ar, ar, arka arkaya e, yaşayacağın seçimlerden beklentiler her şey bir anda alt üst olacak e, durumda değil elbette ama beklediğiniz e, tablolarla, skorlarla karşı karşıya kalamayacaksınız ee, bir de Yaşan çok çıkardım, yani Evet, çok önemli bir demokrasi açığı ortaya çıkmış olduğunu da söyleyebiliriz. Özellikle bu gezi ayaklanmasıyla, gezi direnişiyle ilgili en önemli görünen noktalardan birisi. Herhangi bir polisin, yani çok sayıda ölü, hatta bazı kayıplar var. Valinin de doğruladığı ama geziyle ilgili değil o kayıplar dediği kayıpların da olduğu sayısız yaralının yani binlerce yaralının olduğu bir durumda polis bir takım ortalıkta dolaşan ajan provokatörlerin sopalı insanların da ortaya çıkmakta olduğu işte sicil numaralarını gizleyen kasklarından polislerin olduğu bir yerden bahsediyoruz ve sopalı polis emrinin Ankara'dan geldiği ortaya çıktı yani eylemleri durdurun talimatıyla emniyet tarafından sahaya sürünmüş oldu ve cop olmadı. Sopa verin. Cop yetmeyince polislere sopalar verildi. Bunlarla ilgili herhangi bir soruşturma sonucunun hiçbir açığa sorumluluğunun açığa alınmadı, soruşturmanın başlatılmadığı bir durumdan bahsediyoruz. Bu büyük bir demokrasi açığı ve kolay kolay da e, kapanacağı benzemiyor. Doğrusu. Ve bunun üstüne de Başbakan Erdoğan'ın e, emri mi? Polise emri ben verdim bu işgalcileri ...bıraksamıydık şeklindeki açıklamaları da vardı. Yani... E, ...bunu... Ön, ...önceki programlarda da konuştuk... E, ...bu emir... E, ...sürecinde başbakanın... E, ...habis bir yeri olduğu muhakkak... ...belki bütün bu gelişmeleri... ...başbakanlık konutunda ya da makamında... ...canlı olarak tabiç kamerasından... E, izliyor. Ve ...buna göre de... E, ...emirlerini gönderiyor olabilir ben böyle bir e, durumun olduğunu da çünkü kendisini e, emniyet amiri pozisyonuna koymuştu bir başbakanla karşı karşıyayız. Çünkü reflekler e, onu gösteriyor. E, dolayısıyla e, yarın e, bu dönemin yakından e, içeriden inceleyenler çıktığında böyle bir şeyle karşı karşıya e, kaldığımızda şaşmayalım. Çünkü bu olaylar bu haleti Ruhiye'yi e, öyle olduğuna dair bir izlenim, kuvvetli izlenim veriyor bize. E, ama e, kaybedenler kulübüne girmiştir. Başbakan evet. ve e, partisi ve dolayısıyla e, önümüzdeki dönemde bu korku, kaybetme, panik e, büyük bir hasar yaratmıştır İktidar üzerinde. E, yapması gereken hasarın onarılması üstüne gitmiş hasarı daha da genişletmektedir. E, dolayısıyla e, yani bu süreç e, kelimeyle e, hayırlı bir süreç değil e, partisi ve Türkiye açısından. Ama Türkiye açısından şöyle bir şey var. Bütün bu olaylar işte e, gel asker e, abi gel generaller beni e, bundan kurtar diyenleri aşmış olduğunu. Bu anlamda bir, ciddi bir Türkiye demokrasisinin kalite platosunda bir yükselme olduğunu gösterir, gösteriyor. Yani bütünyle bu e, süreçler farklı bir zeminde e, muhalefet yapıldığını kitle sendikaların odasına, partisine, MHP'sine, CHP'sine, iktidar partisine gösteriyor. E, bu bağlamda, e, yani biliyim, içim acıyor, Eskişehir'deydim. E, dört gündür orada bir kongremiz vardı. Ee, Eskişehir'e yakından izledim. İnanılmaz bir dinamizm içerisindeydi. Ve bu sürekli içerisinde geziği en fazla sahiplenen kentlerden bir tanesi. Dolayısıyla e, toparlaması gereken e, hasar ve onarım yapması gereken bir siyahat var. E, hasarı daha da artıran bir pozisyona girdi. Ve ama şizofrenik bir partidir bu aktar. Başından itibaren e, içinde sıcak var, soğuk da var. E, gel, yani bir yandan Kürt sorunun çözümüyle ilgili uğraşılıyor. Bir taraftan e, sünni Türk bir yaklaşım günler. Başından beri biz bunları çok konuştuk. Bugün de işte çarşamba akil insanlar toplantısı. Bu hafta bir Demokrat, Adalet Bakanlığı'nda bilmem artık sayısını unuttum e, bir paket e, meselesi gündeme gidiyor. Ama bunları e, kotaracak bir soluğu gücü olmayan bir başbakan. Yani hafı e, onarımı yapacak bir başbakan görüntüsü partisi iktidarı en bugün için gözüktüm. Onun ötesinde de yani bu bütün bu hengamede toz duman arasında gözden kaçması tehlikesi olan ama katiyen kaçmaması gerektiğini düşündüğümüz önemli haberler vardı. Yani Milli İstihbarat Teşkilatı'nın... 5 yaşından büyük bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını kadın erkek çoluk çocuk dinleme izlemeye alması Amerika'daki ne, ne, de, ne benzer bir şekilde gibi kararlar işte tamamen denetim şeylerinden kurtarılan sayıştay denetiminden çevre etki denetiminden kurtarılan bütün operasyonlar ve projeler ve bu son olarak da karşımıza çıkan... ...mesela çok ciddi bir şekilde... ...başbakan... ...büyük inşaat ve medya şirketlerine... ...bir vergide... ...büyük indirimler yapıldığının... ...ortaya çıkması gibi... ...çok önemli... ...yolsuzluklara ilişkin haberler var... ...onlar da tek tek geliyor yani... ...dolayısıyla... Bu başbakan... Kopenhag olmazsa Ankara kriterleri deriz, demokrasimizi yükseltir, yola devam ederiz dedi. Anayasa evet. yaparız, yeni anayasa demokratikleşme yerler ve yolumuzu da, bunlar yerine yalan söylemeyeceksin. Onun yerine ne koydun? Başkanlık rejimi getirdin. Günlük hayata müdahale ettiğim insanların teklifleşmesi için otoriter bir pozisyonu. Tosladım. Evet Ama adalet ağ olduğunu söylediği gibi yatak odalarına kadar giren bir idari evet, suçlaması. Yani yatağının organını içkisine, kurtajına, cesareti yanına, kaç çocuk yapacağına bunlar e, yani işte bunlar olmaz yani. Bunlar sonunda e, böylesine farklı bir karşı konüş biçimini ürettirse bu da Türkiye için son derece önemli oldu. Bunlar aslında sonuçta e, iktidar partisi toparlayıcı insanları var aralarında işte farklı şeyler ama başbakan e, gerçekten e, tutulması zor bir e, zeminde e, sürü, sürüyor aracını ama bunun sonucunda çok farklı bir şeyle karşı karşıya kalabilir zaten onu da hissediyor ...bundan geri dönüş olabilir mi? Olursa... E, ...ne olur? Herhalde onları da en önümüzdeki daimlerle konuşacağız ama... ...bu hasta kritik yaptı yani gerçekten... Işte ...hem AB, hem... ...Paket, hem Kürtür'ün, hem akil insanlar... ...yani onların da durumu çok... ...gerçekten... E, ...pek... E, iyi olması gerektiğini... Yani ...sonuçta e, hani... minenin bir lafı vardı... E, şey, e, selvi gibi umutlar döndü birer iyi de, yani siz bir taraftan bir Kürt sorunun çözümü için bütün ülke sahtinde insanların nabzını tutmaya çalışıyorsunuz. Bunu bu bu görev, e, görevinizin yarısında da ülkenin bir ayaklanması ile karşı karşıyasınız demokrasi bekleden yani insanlarla. Onlar açısından da zor bir e, durum işaret ediyor. Evet çok kritik günlerden geçmeye devam ediyoruz ama yani bir kez de Türkiye'de artık gezi direnişi öncesi ve sonrası iki Türkiye diye de kesin bir ayrım var. O evet. yüzden ben... ben onu bu sefer farklı diyelim. <gülüyor> evet en enseyi hiç karartacak bir durum yok. Bu bütün şeye rağmen Kesinlikle diye düşünüyorum. Kesinlikle yani tanksız topsuz bir devrim oldu e yani. İdare e şeydir bu. O da bir anlamadım de, ne? Bir devrimci durum doğdu. Bunu daha çok uzun süre çeşitli kitaplar, yazılar, meddeseller, yani müziklerle kesinlikle. konuşacağız. dilimin döndüğünce biraz Ankara'dan biraz şeyle yani burada yaşayınca iktidar sarrafı oluyorsunuz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> biraz da biz bu on yılda hiç tanımadığımız bir galeriye girdik. Maalesef bu da bizim eksikliğimizde muhafazakar galeriyi Bunun protonların, elektronlarını e, öğrendik. Bu çerçevede e, analiz etmeye çalışıyoruz. Ama çok farklı konular var. E, biz bunu bıraktık. Aynı retorikte devam eden bir miting silsilesine devam edecek mi? Bilmiyorum. Daha var mı bu mitinglerden? Başladığı? Bugünlerde yok galiba. Yok galiba. Ama bilmiyorum. Takip etmiyorum o kadar yakından. Peki yok. çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Selinize görüşmek üzere. <Gülüyor>